Eşim namaz kılmıyor ve mukaddesata karşı küfür ediyor. Evliliğimiz bir zarar görür mü? Demişler hocam. Elbette görür. Yani Allah bu kardeşimize yardım etsin. Amin. Ne demek? Yani bir Müslüman olacaksın efendim. Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyeceksin. Ondan sonra kalkacaksın. Mukaddesata deyince seyircimiz bir şey demiş mi? Yani? Neye yani? Yok sadece yani Mukaddesata, mukaddesata deyince benim anladığım Allah, peygamber, kitap Kur'an yani bunlardır yani. Bir, bir Müslüman bunlara dil uzatabilir mi yani? Bir insan bu mukaddesata, bu değerlere, iman şartlarına dil uzatırsa Allah korusun dinen çıkar yani. Açık ve net olarak yani. Yani hani bunun efendim böyle e, ya acaba mı işte bilmem bu konuda iştihat var mı falan ne, neyin iştihatı olacak yani? Mukaddesat'a edeceksin. Ondan sonra da acaba bu dinden çıktım mı çıkmadı mı? Bunun tartışması olmaz yani. Dikkat etsinler. Dikkat et. Etsin. Böyle bir şeyle tövbe etsin. etsinler inşallah. Yani burada kardeşimiz tabii yani büyük sıkıntı yaşıyor ama böyle bir insanın da ben şöyle bir yorumda bulunabilirim. Yani mukaddesata küfreden bir insan aklı başına olmayan bir insandır. Yani dengesi yoktur. Psikolojik olarak hastadır. Yani kardeşimiz buna dikkat etsin. Bu eşini tedaviye götürsün ya. Yani. İnşallah. Yani profesyonel tedavilik manada bir, bir de tedavilik alsalar. bir durum söz konusu diye. Hem manevi olarak hem de evet. doktorlar tarafından daha isabetli evet. olur inşallah.